ve Muhammed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyya çok değerli kardeşlerim kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti, bereketi mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh kıymetli dostlar Bildğimiz üzere geçtiğimiz dersimizde Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesini konuştuk. Bugün ise inşallah 220'den devam edeceğiz. Lakin 219. ayet-i kerimede kısaca Allah azza ve celle menfaatler çatışmasında tercih edilmesi gereken şeyin Allah azza ve celle'nin rızası olduğunu öğretti bize. 219. ayeti kerimede ki orada insanların belki menfaatlendiği bir husus olabilir ee, ne bileyim kişinin menfaat duyduğu bir obje olabilir bir fiil olabilir buna mukabil eğer ki Allah Azza ve Celle ben ondan razı değilim demiş ise Müslümanın takılması gereken tavrın Allah Azza ve Celle'nin rızasından yana olması gerektiğini konuşmuştuk yani aslında geçtiğimiz haftaki dersimizde 219. ayet-i kerime'de biz her şeyin ama her şeyin Allah'ın rızası için yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Benim şu veya herhangi bir işten menfaatim olsa da eğer ki ondan Allah razı değilsa ondan uzak durmayı öğretti bize 219. ayet-i kerime ve hatırlıyorsanız kıymetli dostlar, ahiret merkezli düşünen ve sadece ve sadece Allah'ın rızasını amaçlayan bu gaye ile davranışlarını düzenleyen bir tane sahabeye ağırlamıştır ki Enes bin Nadir radıyallahu anh idi o. O menfaatine ters düşse de ki insanın ölümünden, insanın can kaybından daha da menfaatiyle çelişen bir şey olamaz dostlar. Hayatına mal olacağını bile bile Uhud dağının eteklerinde cenneti görüyordu Enes bin Nadir radıyallahu anh. Dolayısıyla bu bakış açısını konuşmuştuk geçtiğimiz ders ve Allah azza ve Celle ayeti şöyle bitirdi. Umulur ki üzerinde düşünürsünüz. Size serd ettiğimiz, paylaştığımız ayet-i kerimeler umulur ki sizin için düşünmeye vesile olur dedi Allah azza ve Celle. Şimdi 220. ayet-i kerimede bağlantısı olduğu için hususiyetle ifade ediyorum. 220. ayeti kerimede Allah azze ve celle şöyle başlıyor. Ben tilavet edeyim dostlar inşallah. Mealini vereyim ve üzerinde konuşacağımız çoklarca bize bu akşam azın niteliğinde çoklarca husus var. İnşallah onları konuşalım. Şöyle buyuruyor Allah azze ve celle ayeti kerimede. Sad billah fid dunya ve'l-ahira ve yeseluneka <Sessizlik> an el kul وَإِنْ تُخَارِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Bakınız mealinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Dünya ve ahiret hakkında lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin. Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki onları iyi yetiştirmek yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız Unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür ve hakimdir. Şimdi bir önceki ayet-i Allah Azze ve Celle şöyle bitiriyordu. Umulur ki tefekkür edersiniz. Bu ayet nasıl başladı? Fid-dumye <fizlik> vel-ekhira. Bu ayette konuşacağımız bizim birinci hususiyet şu. Allah diyor ki aziz hocalle umulur ki düşünürsünüz. Ney? Dünya ve ahireti. Sübhanallah. Dünya ve ahiret hakkında düşünün diyor Allah Teala. Muhteşem bir ayet-i kerime. Muhteşem bir ilişki. Önce 219. ayet-i kerimede dedi ki şunda şundan menfaat vardır ama Allah bundan razı değildir. Sizin için ona günah demiştir. Menfaatiniz olsa da günah bir Müslümanın asla amel edeceği bir şey olamaz. Doğru mu kardeşler? Evet. Sonra diyor ki unulur ki tefekkür edersiniz. Allah Azze ve Celle'nin sizin için haram dediğini, helal dediğinin üzerinde düşünürsünüz. Sonra diyor ki dünya ve وَالْاَخِرَى Dünya ve ahiret açısından düşünün. Bu bütünlüğe iyi bakın. Bu resme iyi bakın diyor Allah Azze ve Celle. Niye? Ben çok basit bir örnek vereyim şahalar. mu dostlar. Şimdi bunun günümüzden bir örnek ve inşallah zenginleştirecek olursa bazen birçok şey, anlatmak istediğimiz birçok şeyi bir ya da birkaç kelimeyle anlatırız. Doğru mu kardeşlerim? Dilin böyle bir yetisi, böyle bir özelliği var. Uzun uzun cümleler kurmak yerine birkaç kelimeyle anlatmak istediğinizi anlatırsınız. Kişini, yani konuştuğunuz, muhatap aldığınız kişinin düşünmesine vesile olabilirsiniz. فِي ve وَالْآخِرَةِ Buranın altını ısrarla çiziyorum. Allah rızası için burası önemli. Allah azza ve celle sadece dünya ve ahiret hakkında demiştir sonra nokta nokta. Bunu demiştir Allah. Bunun misali aynı benzer. Vereyim inşallah. Bir aile düşünün. Aile toplantısı. Anne var, baba var, çocukları var. Ve üniversite sınavına girecek yahut da üniversite derslerinden herhangi bir sınava girecek ve bazen şöyle söyler anneler babalar çocuğu yavru şu seni bekleyen sınav var ya ona iyi çalış olmaz mı? Çalış çünkü ya gönül rahatlığıyla tatil yaparsın ya da bütünlemelere kalırsın. Annemin babanın söylediği sadece budur. Bütünlemek bildiğimiz üzere sınavda başarısız olmanın neticesinde yazın tekrar sınavlara girmektir. Bakın tekrar ediyorum. Bu ibareyi daha iyi anlayabilmek için bu örneği verdim. Diyor ki Allah Azze ve Celle فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَى Bunun misali şuna benzer dedim. Bir baba evladına diyor ki evladın bu sınava iyi hazırlan. Ya gönül rahatlığıyla tatile gidersin ya da bütünlemelere kalırsın. Bu çocuk burada neyi anlıyor? Bu sınavın aslında çok önemli olduğunu anlıyor. Eğer ki sınavda başarı elde ederse nedir? Kendisini bekleyen bir tatil vardır. Ama başarı elde edemezse kendisi bütünlenmelere kalacaktır ve sınavları tekrar verecektir. Onun için aslında bu bir nevi azabın ta kendisidir. Ne diyor Allah? فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِيَةِ Bu ikisine iyi bakın diyor Allah. Amellerinizin tercihinde ya dünyalık tercih edeceksiniz ya da ahiretlik tercih edeceksiniz diyor Allah. Bu kadar basit. Bir iş yapacağınızda eğer ki dünyalık istiyorsanız, dünyalık amel ortaya koyacaksınız. Yok siz ahireti isteyen, arzulayan birileri iseniz, öyleyse sizin ortaya koyacağınız amelde ahiretlik olacak. Doğru mu kardeşler? Allah bu resme iyi bakın. Amellerinizi belirlerken neyi istediğinizden hareketle belirleyin diyor Allah'a sallallahu aleyhi ve eğer ki Allah Azze ve Celle'nin rızayı ilahisine mazhar olmak istiyorsan ahiretlik amel yapacaksın. Ama yok geçici bir dünya, geçici dünya bu hayatın kazanımını elde etmek istiyorsan ortaya dünyalık amel koyacaksın. Bu kadar basit. Biz biliyoruz ki dünya aslında hiçbir şey ifade etmiyor bizim için. Doğru mu kardeşler? Baki kalan yok. Doğru mu? Kimseye de kalmadın. Biz biliyoruz ki ahiret, ukba'dır ve bakidir ve Allah Azze ve Celle bizi yaptıklarımızdan hesaba çekecektir. Öyleyse akil bir Müslümanın, akil bir kimsenin yapacağı tercih nedir? Ukba merkezlidir. İşte bu ayet-i kerimenin öğretisi bu. Müslüman kardeşim, bir amel ortaya koyacaksın, hem dünyaya bak, hem de ahirete bak. Eğer ki sen Allah Azze ve Celle'nin saadetine, mutluluğuna nail olmak istiyorsan, senin tercihin ahiretlik olmalıdır. Dünyanın meşakkati senin için hiçbir şey ifade etmemelidir. Vallahi dünya vel ahira. Çok kısadır ama çok şeyler ifade eder. Hani aslında şöyle bakmak lazım meseleye. Bir adam geliyor Hazreti Ali radıyallahu anh'a diyor ki Ey Ali ben öldüm. Bittim. Şu dünya meşakkatleri var ya beni perişan etti. Altından falan kalkamıyorum ya. Dert üstüne dert. Sanki bize anlatıyor. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Dünyalık şikayetlerden beryansın ediyor. Ali radıyallahu anh'a diyor ki vallahi perişan. Baktı ki Ali radıyallahu anh bu. Bu kardeş o sahabe Ukba merkezli düşünmeyi unutmuş. Tedaviye şart. Diyor ki kardeş muhteşem bir ifade ya Subhanallah. Diyor ki kardeşim sen dünyaya geldiğinde şu saydığın dertler var ya, sıkıntılar. Sen de var mıydı? Öbür taraftan mı getirdin yani? Diyor. diyor "Peki sen öldüğünde hiç bu dünyanın derdini öbür tarafa götüreni gördün mü?" Yok. Öyleyse diyor, "Ahirette diyor seni kurtaracak meseleleri dert edin kendini." Dünya ve ahiret. Bu ikisini gözümüzün önünden hiç ama hiç ayırmayın dostlar. Tefsir Furkan'ın bu geceki en güçlü azabı olsun. Bir iş yapacağınızda eğer ki ondan Allah razı değilse siz dünyayı ve dünyalığı sevindirdiniz demektir. Daha önce ifade etmiştim. Eğer ki siz Allah Azze ve Celle'nin hızasını kazanmayan bir iş ortaya koyduysanız başka birisi mutlaka sevinmiştir. Ki o kimdir? Şeytan tercihinizi bu yönlü yapacaksınız. Dünya ve ahiret. Bu tabloyu bu resmi gözümüzün önünden gözümüzün önünden hiç ayırmayalım ki tercihlerimizde, amellerimizde bizim için belirleyici unsur olsun. Biz ahireti istediğimize göre ortaya koyacağımız amelde ahiretlik olmalıdır. Doğru mu kardeşler? Şimdi bu konuyla alakalı müstakil bazı derslerde bu Sohbeti yaptığımız için ben üzerinde fazla durmayacağım inşallah. Yalnız size bir sahabeyi ağırlamak istiyorum. Bu sahabenin ortaya koymuş olduğu tavır, hakikaten bizler için dünya merkezli mi bakmak lazım, ahiret merkezli mi bakmak lazım, anlatmak adına muhteşem bir örnek. Zaten Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, bizatihi kendisi, onun dünya hakkındaki görüşüne dair bir şeyler söylemiştir. Subhanallah. Bu sahabeyi ben hatırlıyorum. Bir seneden daha fazla oldu. Yine ben tefsir ufklarında kısmen o sahabenin ismini anmıştım. Ama inşallah yeri geldiği için tekrar paylaşıyorum. Misafir edeceğimiz sahabenin adı kim biliyor musunuz dostlar? Osman ibni Ma'zum diye anh. Bize bugün misafir olacak ve şunu öğretecek. Bize bugün şunu anlatacak. Eğer ki yaptığım işten Allah razı ise dünyada başıma gelen hiçbir şey ama hiçbir şey önemli değildir. Allah, Allah. Düşünün. Vallahi bize de lazım bu. Dünyada başımıza neler gelmiyor ki. Ama bunun neticesinde eğer ki Allah razıysa vallahi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o övgüsüne sen de mazhar olacaksın Müslüman. Bunu bilesin. Osman bin Mazum bin Mughire ile kendisi akrabadır. Ve onun himayesi altında yaşar Mekke'de. İman eder. Allah'a teslim olur ve himayesini Allah Azze ve Celle'ye adar. Der ki benim bundan sonra himaye edenim Allah'tır. Gider Walid bin Mughire'ye der ki himayeni benden kaldır. Çünkü ben senden daha güçlüsünü buldum. Ben senden daha güçlüsünü buldum. Allah Azze ve cenab Ne der biliyor musunuz? Der ki istersen bunu bir de Mekke'de söyle Kabe'de, herkesin içerisinde. Yani cesaretini ölçüyor. Ha? Meydanlara in diyor yani. Diyor ki hay hay. Gidiyor. Kabe'ye müşrikler ve lavaşları oturuyor. Osman bin Mazun diyor ki herkes bilsin. Şu saat ve dakika itibarıyla Osman İbn Ma bin Mazun'un himayesi veli bi değildir. Yine bilinsin ki Osman himaye açısından daha güçlü olanı bulup o Allah'tır. Azza ve celle. Muhteşem bir tablo değil mi dostlar? Vallahi kolay değil. Kimse artık yani ona vurabilecek İsteyen ona eziyet edebilecek ama onun tek bir derdi var az önce. Anlatmaya çalıştığım hususa geliyorum. Onun baktığı pencere ahiret penceresi dünyada başına ne gelirse gelsin. Eğer yapılan ve ortaya konulan işten Allah razıysa onun için mesele bitmiştir. Anlayış bu. Bakış açısı bu. Fid-dunya <gülüyor> vel-el-efira Orada birisi kalktı. Osman bin Mahzun radıyallahu anha bir tane vurdu ve subhanallah Osman bin Mahzun bir gözü attı. Wey bin Mughira hemen dedi ki bak. Benden daha güçlü, himayesi daha güçlü olduğunu iddia ettiğin Allah senin gözüne sahip çıkmadı. Allah bakıbar. Nasıl bir söz sarf edebiliyor musunuz? Tabii böyle bir söz sarf eden de ancak Allah'ın Resulünden birazdan söyleyeceğim öyle bir övgüyü hak eder. Diyor ki heyhat, vallahi bilmiyorsunuz. Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak uğrunda feda ettiğim şu gözün aynısına sağ gözüm de muhtaçtır. Siz ne diyorsunuz? Keşke diğer gözüme de aynısı olsa. Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak uğrunda ahirette kazancım olsun diye feda ettiğim gözümün aynısına sağ gözümle muhtaçtır. Osman İbni Mazum radıyallahu anh fi dünyaya ola pencereye bak vefat etmiştir. Osman İbni Mazum radıyallahu anh Allah'ın Resulü başına gelmiştir. Baş yücündadır Osman'ın ne demiştir biliyor musunuz Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam onun için diyorum ki kardeşim önce nefsime tabi diyorum ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam birazdan paylaşacağım övgüsüne mazhar mı olmak istiyorsun baktığın pencereden ne ahiret olsun dünyada başına ne gelirse gelsin oldu mu inşallah inşallah ne dedi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam başını okşadı Osman bin Mazun radıyallahu anh dedi ki Zahatta, bir şeyin minha. Osman, Allah sana rahmet etsin. Bu dünyadan göçtün, gittin ama ne dünya sana iltifat etti, ne desen dünyaya? Bu sözün sahibi Rasulullahdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, Osman Allah sana rahmet etsin bu dünyadan göçtün gittin ne sen dünyaya iltifat ettin ne de dünya sana iltifat etti pencere yanında ahiret olunca belli oluyor dünyada başına ne gelir sergesin eğer Allah razıysa kalas. bak siz hiç dostlar bir sefere çıktığınızı düşünün bir yolculuğa tatile Yolda durduğunuz, konakladığınız, mola verdiğiniz bir yerde, bunu Avrupalı kardeşlerden örnek verelim. Belki daha kolay olur. 3 bin kilometre, 4 bin kilometre yazın genellikle ne yaparlar? Memlekete, ziyarete gelirler. İşte Avrupa ülkelerinden tek tek gelirlerken hiç siz, çünkü içimizde Avrupalı kardeşleriniz de var, onun için daha rahat oluyor. Siz hiç mola verdiğiniz bir yerde, buranın manzarasına kadar güzelmiş deyip oradan hiç ev alanını duydunuz mu? şuradan bir tarla alsam, bir arsa alsam, acaba şöyle yapsam, böyle yapsam diyemine şahit oldunuz mu? Niye? Çünkü orada ağacın altında gölgelenen ya bir yolcudur ya da oranın garibidir. Doğru mu dostlar? Hani ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hadiste? Kun fi dunyake emneke garib, ev aabiris sebin Dünya hayatında ya bir garip gibi ol ya da ağacın altında gölgelenen bir yolcu gibi ol. Böyle bak diyor yani hadiste Rasulullah aleyhissalatü vesselam dünyaya böyle bak merkezi misafirat olsun diyor sallallahu aleyhi ve sellem ben size bir örnek tabiri paylaşacağım hadise bize çok şeyler anlatacak Tebuk azubasında biliyorsunuz çok şiddetli bir sıcak vardı dostlar bakınız bu misali niye anlatıyorum biliyor musunuz Tercih meselesini daha iyi kavrayalım diye. Çünkü biz dünya hayatında bununla sınanıyoruz. Doğru mu kardeşler? Biz ahiretimizden ödül verip vermeyeceğimiz noktasında bu dünya hayatında fitneleriyle birlikte sınav oluyoruz. Bu böyle. Tercih meselesini anlatacak şimdi. Münafıklar tebüve hazırlanırken dediler ki bunu bir fırsat bildiler. Ganimet bildiler. Ortalığı karıştırmak için dediler ki siz gidip Roma'yı mı? Roma'nın askerlerine mi yeneceksiniz? Mümkün değil. Sizden kat kat üstün onların orduları demeye başladılar münafıklar. Dikkat edin lütfen. Ondan sonra dediler ki bu sıcakta sefere çıkılmaz ki ya sıcağı var. Çok ciddi bir sıcak var. Bu sıcafta asla ama asla cihada çıkılmaz. Böyle bir yaygara kopardıkları sırada. Şimdi okuyorum. Ayetle cevap vereceğim. Ayetle bize aslında bir şey öğretecek. Bizim nazarımızda, o münafıkların nazarında ve Müslümanların nazarında ki geçtiğimiz derslerde de Tebuk gazvesinde geriye kalan sahabelerden bahsetmiştik sıcaktan ötürü. Dünyalık tercihlerinden ötürü. Doğru mu dostlar? Ama Allah bize tercihi öğretecek. Hangi merkezli bakmayı öğretecek bize bu ayetinde? İlk önce münafıkların diliyle konuştu Allah. Ayetine aldı ve dedi ki Sağolubillah وَكَرْيُهُ <gülüyor> أَلْيُّ جَاهِدُوا Kullar Jahan, nama aşed pır, lo kanu yfkun. Onlar diyor ki, kerif gördüler cihada çıkmayı mallarıyla, canlarıyla. Sonra da dediler ki bunun üzerine, waqalu. Dediler ki, la tanfiro fil har. Sıcak daha savaşa Allah yolunda cihada çıkmayın dediler. Bu dünyalık bir tercih mi dostlar? Doğru mu? Dünyalık bir tercih. Eyvallah. Allah bize öğretircesine Subhanallah bununla azıklanın ey kulların dercesine aynı ayetin içerisinde cevaben dedi ki kul de ki onlara ne veru cehennem cehennemin ateş onların iddia ettiğinden daha sıcaktır tercihinizi yapın dedi Allah tercihinizi yapın dedi Allah bize seslendi Allah Azze ve Celle size dünyanın herhangi bir metası tatlı gelirse bilesin ki cennette daha tatlıları var dedi Allah ama onun razı olmayacağı bir işi yaparsan da Ahiretteki ateş daha sıcaktır dedi Allah. Sonlara da şöyle bitirdi Sübhan ve Teala dedi ki: kânû Onlar kazandıklarını şimdi Sübhanallah ağlayacakları hallere, hani ne derler? gülecekleri haller, ağlayacakları haller var ya onlar diyor ki, ağlanacak hallerine çok gücüsünler. Subhanallah. Ayet böyle. Bu ayet bize tercih nasıl yapılır öğretti. Doğru mu dostlar? Dünya penceremizden bu tatlı olabilir. Ya da bu bizim menfaatimizle çelişebilir mi? Evet. Ne dedi Allah? Eşer duhala. Daha sıcak orası. Yani bize aslında bir yeri işaret etti. Dedi ki, o merkezli bakın dedi Allah'a. Az zaman canım dostlar. Şimdi okuduğum ayet-i kerimenin içerisinde değinmemiz gereken başka bir konu daha var. يَسْأَلُونَكَ اَنِ الْيَتَامَى diye devam ediyor ayet. Diyor ki yetimler hakkında onlar sorarlar. Şimdi biz burada yetimlerle alakalı fıkhi bir tafsilata girmeyeceğiz. Lakin bundan sonraki ayetlerde dostlar يَسْأَلُونَكَ yes عَنِ ruh sana ruhtan sorayım. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَخِرِ الْاَيَةِ Sana şundan şundan sorarlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ Sana enfalden sorarlar. Yani bundan sonra biz bu ibareyle çok karışlaşacağımız için dostlar ben sana işte ruhtan sorarlar yetimler hakkında sorarlardan hareketle soru kültürümüzün nasıl olması gerektiğini biraz konuşmak istiyorum müsaadenizle. Önemli mi? Önemli mi? Birazdan ben anlatayım inşallah. Takdirini de size bırakayım mu? Önemli mi değil mi? Soru kültürünü öğreneceğiz bu ayet-i inşallah. soru sorma kültürü nasıl olmalı? Üçe ayıydım. Acizane anel fakir. Ve inşallah onların üzerinde aylarla konuşacağız. Bir, soru sorma kültürüne dair söylüyorum. Kur'an'da geçerli bir ibarettir çünkü. Soru sormakla alakalı. Yahudiler de alay edercesinde çok soru sordular Peygamber s.a.m. Doğru mu kardeşler? Biz bu kültürü öğrenmeliyiz. Soru sormaya dair bilgi bizde olmalı. Bir. Her şeyden önemlisini söylüyor. Birinci sırala ne geliyor? Afaki sorular sormayacağız. Neyi kastediyorum? Benim pratik hayatımda bana ameli manada lazım olan soruları soracağım. Çünkü ben cennete neyle gireceğim dostlar? İman o salih amel. Doğru mu kardeşler? Hocam nereden çıktı bu? Şuradan anlatayım kardeşlerim. TV programlarını açınız. Hatta ben şimdi ifade ettim ya bundan sonra buna bir dikkat edin inşallah. Özen göster. Bakınız kardeşiniz haklı mı? Değil mi? Hocalar davet edilir programlara konuşuldadır. Neyi? Cennet nimetleri hissedilebilir türden midir? Hissedilmeyen türden midir? Cennetin genişliği ne kadardır? Saatlerce. Subhanallah. Cehennem çukuru acaba derinliği ne kadardır? Subhanallah. Daha da ötesini söyleyeyim. İşte meleklerin kanatlarının genişliği acaba ne kadardır? Bunlar benim şu anda aklıma gelip de söylediğim şeyler değil. Bunlar ya şahit olmuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur? Bunlar afaki sorular. Allah soruyorum, bunun benim cenneti kazanmamda ameli olarak nasıl bir katkısı var? Yani benim cennetin genişliğini, daha doğrusu cehennem çukurunun içli derinliğini bilmiş olma benim ameli manada nasıl bir katkım var? Eğer ki ben hata işler, günah işler ve bununla cehenneme gideceğimi bilmem, benim açımdan kafi değil midir? Pratik hayatta beni Allah'ın rızasına yaklaştırmayacak afaki sorularla uğraşmayacağız. Size ben soru sorayım mı dostlar? Siz cevap verin Allah aşkına. Siz hiç bu televizyon programlarına davet edilen ilim sahipleri, hocalar, tanat önderlerine şu soruları sorulduğuna şahit oldunuz mu? Hocam, bugün Allah'ın Allah o Resulüne savaş açmıştır dediği faizi hepimiz kolaylıkla yediğimize şahit oluyoruz. Bu bataklığın içerisinde debelenip duruyoruz. Acaba Allah'ın haram kıldığı bu işten kurtulmanın yolu nedir hocam? Ben duymadım siz. Sorulmadı değil mi? Ve davet edilen hoca bu soruları bırakın da Müslümanların derdini dertlenebileceğimiz mevzuları konuşalım dediğini duydunuz mu? başında içki satılıyor mu bugün? Allah bunu haram kılmış mıdır? Kılmıştır. Peki Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı bir meseleden acaba nasıl temizlenebiliriz? Derdiyle dertlenip soran ve buna mutabille cevap veren birilerini gördünüz mü? Yok. Cehennem çuburunun derinliği ne kadar bunu tartışıyoruz. İki saat, üç saat. Deccal'in gözü büyük müydü? Küçük müydü? Bilmiyorum ki. Allah bandan, yavm-ül kıyamede huzuruna durduğum zaman, deccalin gözünün büyüklüğünü bilmediğin için, illa o ile demeyecek. Demeyecek. Meseleyi küçülse deyim, yatsıdığın alanında hafifle aldığım manasına anlaşılmasın Allah rızası için. Meseleyi şunun için dile getiriyorum. Biz, yaptığımız takdirde bizi Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıracak, onun rızasını kazandıracak amelleri ve bunun cevabını aramak için sorusu olmalıyız. Doğru mu kardeşler? Şimdi çok basit son haftalarda özellikle aktive konu olduğu için söylüyorum geçtiğimiz hafta da söylüyorum. Mesela bugün Müslümanlar takip ediliyor. Subhanallah. Hatta bugün bir haberde okudum. Avrupa'da biliyorsunuz kurbanlar şoklanarak kurban ediliyor. Bununla fıkhi tartışması şu anda gündemde. Benim de içinden şöyle diyesim geldi. Acaba bugün Suriye'deki kurban verdiğimiz kardeşlerimiz de mi şoklanıp öldürülüyor ki? Bunu hiç konuşan var mı? Üstlerimizi kafirlere Müslüman kardeşlerimiz bombalansın diye verirken yöneticilerimiz bunların bunların Allah katında haram olduğunun sorusuna veyahut da bunların gündeme getirildiğini hiç duydun Valla yajal Allahu lill-Kafirin ala Muminin Bu Allah'ın sözüdür. Müminlerin üzerine kafirler asla otoriter olmaz. Hocam bugün Müslümanlar katlediliyor ve bu bizim sahip olduğumuz üstlerin üstlerin üzerinden oluyor. Hocam bu doğru mu diye bir soru duydunuz mu? Ya. Afaki sorularla bugün günden biz meşgul ediliyor. Doğru mu? Eyvallah. Ama Resulullah kızdı. Ben de bunu birinci maddeye almanın temeli ne? Bu yakın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın afaki soruları sorana kızdı. Azarladı bu sorunun sahibini. Biz kıyamete iman ediyor muyuz dostlar? Ermenler azalama. Allah bizim hesabımızı kolay eylesin. Bakınız Bukhari ve Müslim takırı ceddi bir hadis okuyor Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kıyameti vetim diyor. Kıyametin nasıl kopacağını ve o anı anlatıyor Resulullah bir hadiste. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki kıyamet kopacak. Bir alıcı satıcıya gelecek hadis aynen böyle. Satıcı diyor elbisesini satmak için ürünü açacak vallahi diyor kıyamet o zaman kopacak. O arada kopacak. Ne alıcının ne de satıcının elbiseyi dürmeye vakti olmayacak diyor Resulullah. Subhanallah Diyor ki devesini sağacak Sütümü biriktirdim Sevinciyle diyor oradan ayrılacak Yerinden kalkmadan ve içmeden Diyor kıyamet Allah'a yemin olsun ki Kopacak Diyor ki size daha da ötesini söyleyeyim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Mıslim Diyor ki kişiyi yemek yemek için Oturacak Güzelce lokmasını ağzına atacak çiğneyecek diyor ki, kıyamet o arada kopacak yutmak ona nasip olmayacak böyle betimlemiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İman ediyor musun? emanna <gülüyor> as-savdakın <gülüyor> birisi geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ayrıca Tirmizi'de de var bu ilave Dük ki ya Resulullah kıyamet ne zaman kopacak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gaybi bir mesele doğru mu? Az önce deccalı söylerken delilimiz var da bir iznillah söyleyelim. Gayrı bir mesela, Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Resulallah aleyhissalatü vesselam yüzünü hep şiddetirmiziyle geçiyor. Cevap vermedi Resulallah aleyhissalatü vesselam. Üçüncü defa sorduğunda Resulallah aleyhissalatü vesselam kıyametin ne zaman kopacağını merak eden sahabe dedi ki kıyamet vaktini sorup durma. Sen kıyamete ne hazırladın bana ona yet sen hazır mısın kıyamete başka bir rivayette yine kıyametin ne zaman kopacağını o anda biz neler hissedeceğiz ya Resulallah bunu ardı sıra soran bir sahabeye dedi ki kardeşim öldüğünde senin kıyametin kopmuştur sen de diyor ölüme kadar ne hazırladın bunu anlat bana afaki soru yok biz şu anımızdan sorumluyuz oğlum dün geçti mi yarın Allah'u alem bugünümde mi şu andan Allah beni soracak onun için afaki sorular sormuyoruz kıymetli kardeşler ben inşallah hemen <gülüyor> devam ediyorum ikinci soru türü böyle soru sormak yok söylüyorum menfaatimize gelecek şekilde soruyu yönetmeyeceğiz yaşıyor muyuz buna benzer hadiseleri Oradan cevaz hükmü alabilmek için soruyu evirip çevirip ne yapıyoruz? Şekillendiriyoruz. İslam'ı merkez alı bizim etrafında dolanmamız gerekirken sadece işimiz olsun diye İslam'ı etrafımızda çeviriyoruz. Basit bir örnek anlatayım inşallah. Bu sadece teşbihtir ve misaldir. Onun için anlatacağım tembirli kardeşlerim. Soruyu alacağı cevaba göre sormak olarak da diyebilirsiniz ikinci başlığa. Tamam mı inşallah? Alacağı cevaba göre soru sormak. İki tane Hristiyan genç tartışıyormuş. Neyi tartışıyormuş biliyor musunuz dostlar? Dedim ya misaldir bu. İncil okurken sigara içilir mi? İçilmez mi? Tartışma konusu bu. İncil okuyacağız diyorlar. Okunurken elimizde sigara olur mu? Olmaz mı? Dedim ya misaldir bu esas anlatmak istediğime odaklanın lütfen derler ki birisi der ki İncil okurken silahı asla ama asla içemezsin başka bir işle meşgul olamazsın. Diğeri de der ki hayır bence içebilirsin tartışırlar, uzlaşamazlar derler ki papaza gidelim Hristiyanların hocası ya derler ki o zaman tamam gidelim ama tek bir şartla tek tek gireceğiz tek tek soracağız tamam mı tamam doğru değildir iddiasını savunan yani İncil okurken sigara içilemez tezini savunan içeri girer papaza sola. İşte efendim ben İncil okuyorum ve yaratıcıyla bir bağ kurmuşum. O esnada canlı sigara çekiyor. İçebilir miyim? diyor katpa. Kesinlikle içemezsin. Yaratıcıyla bir bağ kurmuşken başka bir şeyle meşgul olmak nereden çıkmış? Hayır, göndermiş bence. Demirdim mi ben sana? Benim aklı çıkacağını söylemiştim. İçilmez. Başka bir şeyle meşgul olamazsın. Demiş, burada de ben gireyim. Girmiş, demiş ki, Papaz Efendi. Demiş ki, ben silara çok düşkün birisiyim. habire içiyorum. Demiş ki, böyle yine silara içtiğim bir anda yaratıcı aklıma geri verse, bir onunla bağlantı kurmak istesen, İncil okuyasın gelse içinden böyle İnci İncil'i alıp okuyabilir bir evladım demiş. Senin İncil okumanlar ne mani olur ki demiş oku. Çıkmış demiş ki ben sana demedim bile. demedim mi ben sana demiş içebilirsin. Anladınız mı dostlar? Senin menfaatine geldiği gibi sorarsan menfaatine göre de sorup alabilirsin. Üç. Üçüncü şey, soru sorulmaz diyoruz. Böyle olmaz. Soru sorarken taşıyacağımız en önemli faktörü söylüyorum. Soru sorarken samimi olacağız. Ne demek? Neyi kastediyorum dostlar? Amel etmek için soracağız. Onunla Allah'ın rızasını kazanmak için soracağız. Ben bununla bilmediğim bir mevzuda öğrenmemin ardından Allah Azze ve Celle'yi razı etmeyi amaçlıyorum. Bu gayeyle soracağız. Bugün Allah için size gelip bir meseleyi sorduğu halde amel etmeyen insanların sayısını söyleyin birçok sayarsınız doğru mu? Niye sordun o zaman mübarek? Amel etmeyeceğim şeyi niye sordun? Samimiyetsizliğini deklare etmek için mi? He? Niye sordun? Çünkü Allah Azza ve Celle'nin o konudaki hükmünü bilip amel etmek kastıyla sormayacaksın da niye sordun, amel etmeyeceksin de niye sordun? Üç diyorum ya, soru sorarken samimi olacağız, Allah'ın rızasını amaçlayarak soracağız, ben bu işi sırf Allah'ın rızasını yapabilmek için bilmediğim bir şeyi öğrenmek kastıyla soruyorum diyeceğiz. Bunlar ilgili bir anekdotumu anlatarım. Çok şeyler söylüyor aslında. Çok. Bir kimsenin bir sorusunda ne kadar samimiyetsiz olduğunu anlatacağım. Ha ya. Hoca bunu kastetmiş diyeceksiniz inşallah örneği dinleyince. Hollanda'da başıma geçen bir olay anlatıyorum. Fakülte yıllarında biliyorsunuz Avrupa'nın vakası Türkiye'den farklı dostlar. Hangi manada Örnek veriyorum et temini konusunda Türkiye'de güvenle et yiyebiliyorken Avrupa'da bu biraz daha sıkıntılı. Yani her et yeniliyor. Her, her satılan ete güven olmuyor vs. uzatmıyor. Yani et tercihi konusunda biraz daha titiz ve dakik olmaya çalışıyorsunuz Avrupa'da. Tabi hassasiyeti olan Müslümanlar için söylüyorum. Ve bizim benim kaldığım Eylül'ün köşesinde de çok güzel bir lokanta vardı. Yine bildiğim fakülteden geldim. Arabamı park ettim. Cam bir vitrine var. Önü açık yani. Ve bizim yöreye ait yemekler yapıyor. Ben Konya'nıyım malum bildiğiniz üzere. Et ekmek yapardı orada. Yine ben arabayı park ettim. Tam köşeden dönüp evime gitmek üzereyken içeriden birisi cama vurdu. Baktım ha tanıdığım birisi. Dedik Aklı hocam gel. İçeriye girdim. Biliyorsunuz et teknikler metre falan uzun olur. Yarıya kadar yemiş. Dedi hocam buyur otur. Dedim teşekkür ediyorum Allah razı olsun eve geçeceğim yemeyeceğim. Ve ben o güne kadar da oradan et yemedim. Çünkü e, eti konusunda şaibeler vardı, su işareti vardı. Komşum olmasına rağmen oradan hiç yemek yemedim. Çünkü ile alakalı su işareti vardı. Ondan sonra ekmeği bir kadar yemiş. Ya dedi beni görünce İslam mı aklına geldi? Nedir? Dedi ki ya hocam dedi buranın eti güvenilir miydi? Sorularda samimi olacağız dedim ya işte bunu kastediyor. Dedim ya içimden samimiyetsizliğini niye tekrar ediyorsun? Ama şunu söyledim. Dedim ki hocam bu kim biliyor musunuz? Avrupa'nın o dönem muteber adamı. Fıkri bir sorun sorulacak, o adama gidilirdi ya. Mesele mi çözülecek, o adama gidilirdi. Sıradan bir vatandaştan bahsetmiyorum, altını çiziyorum. Yönetici, alim, ilim sahibi, tanı adımları bir adam, et ekmeği kadar indirmiş, yemiş. Bana diyor ki, hocam buranın neti güvenilir mi? Dedim ki, ya helal da haram, Allah bilir de, senin miden olduğu kesin. Onun hesabını Allah'a vereceksin sonra biz yine tekrar yok. Sorularımızda samimi olacağız. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Cabir radıyallahu an diyor ki bir gün sefere çıktık biz. Diyor ki bir kardeşimizin başına taş isabet editti, yarıldı. O hadisi biliyorsunuz değil mi? Bu Davud tahric etti bunu. Diyor ki çok feci kanadı ve nihayetinde gece sabaha karşı kardeş geldi. Aynen bize şunu sordu diyor Cabir radıyallahu Benim gusül abdesti almam icap etti. Başımda yaralı. Teyemmüm etsem olur mu? Oradan birisi şöyle seslendiriyor Cabir. Olmaz. Teyemmümün şartı su olmadığı zaman geçerlidir. Ne olursa olsun yıkanacaksın deyince bu konunun cahili olan o kardeş, o sahabe gider gusül abdesti alır ve yarasız suyla temas olunca o sahabe vefat eder. Ebu Davut ha. Hadi Allah'ın arayız. Bakın niyetle sormuş. Allah hangisinden memnun? Allah Azza ve celle hangisiyle memnun olacaksa ben onu yapacağım. Hassasiyete bakın. Vefat etti sahabe. Ashabını topladı Resulullah aleyhissalatu ve Ne dedi biliyor musunuz? Adamı öldürmüşler. Allah da onları öldürsün. Adamı öldürmüşler. Allah da onları öldürsün. Ne dedi sonra? Şu hadisi okudu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Cehaletin ilacı sormaktır. Bilmiyordunuz, keşke soralardı. Tamam mı Kasım? İnşallah. Son olarak inşallah yetimlerle alakalı diye ayet bir şeyle temas edip geçeceğim inşallah. Biz bugün sosyolojik manada, içtimaî manada yetim hakkı diye bir kavramı, olguyu İslam literatüründen kaldırdık. Doğru mu? Maalesef. Kapitalizmle birlikte onun yerini daha kaç kat altına gömdü. Yetim hakkı diye bir kavram ve hassasiyet bizde kalmadı. Bir dönem yani ayeti hazırlanırken bakmıştım. Diyarbakır Valiliği tarihinde söyleymiş ama size de 21.01.2014 tarihinde Diyarbakır Valiliği Sosyal Politikalar Bakanlığına bir yazı yazıyor. Açık araştırıp bakabilirsiniz. Biliyorsun Biliyorsunuz Sosyal Politikalar Bakanlığı yetimler için bir bütçe ayırıyor. Bir bütçe arıyor. Ve Diyarbakır'a böyle bir bütçenin gönderildiği e, borulurla, belgelerle tescil ediliyor. Diyor ki Diyarbakır'a şu şu aileler, şu şu kimseler yetimdir. Onlara şu kadar meblağ gönderilecektir diye Sosyal Politikal Bakanlığı'nın belgesi alıyor. Diyarbakır valide diyor ki tamam. O ailelere gidiyor tek tek. SuhaAllah. Diyor ki siz böyle bir para aldınız mı banka hesabınıza? Hayır. Diyarbakır Valiliği bunun peşini bırakmıyor. Bununla ilgili bir itiraz hazırlıyor ve diğer Diyarbakır Valiliğinden gelen belgeyi size okuyabilirim. Diyor ki biz bunun neticesini hala bakanlıktan alamadık. O kadar para gitti. Biliyor muydunuz dostlar? Biz yetimlere artık sahip çıkmıyoruz. Kapitalizmle birlikte biz yetim hakkını yere gömdük dedim ya. Ben şimdi size birkaç tane rakam vereyim dostlar. Şu anda Irak'ta yetim sayısını söyleyeyim mi size ucubetle karşı 5 milyon Allah'a bak 5 milyon 5 demedim ha 50 de demedim 500 bin de demedim 5 milyon yetim var Irak'ta Somali gibi bir yerde 500 bin Küçücük bir yer. daha da ucubetle bir rakam söyleyeyim 1987'den 2007'ye kadar kaç yıl yapar 20 bin doğru muyum Sadece yetimlerden alınan ve çalınan organı söylüyorum organ. Yani organ nakli yapan tüccarların kaç tane yetimin işte yarasını desteklerini söylüyorum tam bir milyon. Buna hepsi yetim. Subhanallah. Halbuki Osmanlı'da İstanbul olduğu dönemlere bakıyoruz vallahi öyle Açın bakın bir tane yetim hukukat olduğu zaman yani bir çocuk yetim konumuna geldiği zaman Osmanlı'da kadı akrabalarından başlayarak diyordu ki buna evladın gibi bakacaksın halız, sokak çocuğu olmayacak belgelerle sabit hatta onların adına Osmanlıca'da da din diyorlar, yol gösterici kollayan ama filafetin izasıyla birlikte biz Yetimlerin hakkını da ne yaptık dostlar? Yerin altına döndük. Mesela. Halbuki yetim ile alakalı hassasiyet bize ta Resulullah'tan geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru mu? Vallahi bu yetimler bizden şikayetçi olacak. Tüy bitmemiş yetimler diyoruz ya onların hakkıdır. Ahirette karşımıza çıkacak. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize yetimlere sahip çıkmayı öğrettir. İnşallah bunlarla alakalı iki tane rivayeti paylaşıp bugünkü dersimizde nihayetlenmek istiyorum müsaadenizle inşallah. Bakınız ta Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam öğretti bize yetime nasıl sahip çıkılması gerektiği. Beşir bin Atrabe radıyallahu an ki bu rivayet Bukhari'den takriz edilmiştir. Beşir radıyallahu an daha çocukken Uhud'dan dönüyor ashab. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Karşılamak üzere onları bekler, bakar babasına. Babasını göremeyiz. Beşir radıyallahu anh. Beşir bin Akrabe radıyallahu anh. Bu ismi unutmayın. Herkes gelir, geçer. Çocuktur ya. Yani. İşte bakınız burada da var. Mini minik kardeşlerimiz. Nasıl ki babasının yanında oturuyorsa, babasını gözetliyorsa, babasına sarılmak istiyorsa Beşir Allah olan babasının yolunu gözetliyor. Bakıyor ki babası yok. Hemen gidiyor Resulullah. Diyor ki ya Resulallah benim babam nerede akraba? Benim babam akraba ya Rasulallah nerede? Resulallah Aleyhissalatu vesselam diyor ki Beşir Muhammed senin baban olsa Ayşe de annen olsa istemez misin? Senin baban ben olsam da seni babasız koymasak, seni otağında bırakmasak. Baban Muhammed, annen de Ayşe olsa ister misin? Anlamıştı babasının artık gelmeyeceğini beşir. Der ki ''Ya Resulallah bundan daha başka bir şey isteme. Babam sen ol, anam da Ayşe anam olsun deyince sarılır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan sonrasını gelin de Beşir anlatsın diyor ki Resulullah beni kucakladı sarıldı evladım dedi babam Muhammed'dir artık dedi ve başımı okşadı şimdi anlatıyor Beşir diyor ki bakın dostlar Beşir'in saçları ağarmıştır. ama Uhud dönüşünde Resulullah'ın okşadığı yer hala siyahtır bakın Orası ağaç almamış beşeri. Subhanallah. Yetime nasıl sahip çıkılır? Bizzatihi Resulullah öğretmiştir. Yine başka bir rivayet anlatayım ben size inşallah. Hicretten birkaç yıl sonra sahabe ile işte bu yaşlardaki kardeşlerimiz çocuk yaşında diyebileceğimizi birisinin arasında bu hurma ağacı senindi, benimdi. Bu hak benimdir değildi. Resulullah'a intikal ediyor. Resulullah ve sellem ondan dinliyor. Hurma ağacı ile alakalı o benimdi, yok benimdi tartışmasını bir ondan dinliyor sahabeden bir de yetim çocuktan dinliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ashaba, o sahabeye dönerek diyor ki vallahi hak dinliyor. Bu ağaç senindir. Yetim ağlamaya başlıyor. Diyor ki ya Resulallah keşke benim olsaydı ama siz öyle hükmettiniz. Yapacak bir şey yok. Ağlıyor yetim. Küçük bir çocuk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ağladığını görünce senindir dedi. bu hurma ağacı senin hakkındır dedi sahabeye dönüyor. Diyor ki kardeşim Allah Azza ve Celle'nin hükmüyle hükmettin. bu ağaç senin hakkındır. Ama yetim ağlıyor. Ona bu ağacını infak eder misin? Etmem ya Allah. Çünkü benim ailemin tek geçimleyi o. Bu yetimi ağlatmayayım vallahi istemezdim ama yok başka ya Resulullah. Yok. O arada sabit bin daha unutmayın bizsin ha. Sabit radıyallahu an. Ya Resulullah o ağacı illa ki bu kardeşimizin mi infak etmesi lazım? Biz etsek? Ne olur? Bu yetimin gözyesini biz dindirsek ya Resulallah. Cevabı söyleyeyim Bizim sokak diliyle anlatıyorum ha. Heee öyle ya sabit sen cennetten yeşil bir hurma ağacı istiyorsun diyor ki sen cennetten yeşil bir ağaç istiyorum. diyor ki ya Resulallah evet çıkarıyor cebindeki parayı yoktur o sahabenin hurmalığı yoktur ha ama o hurmalığı alacak ya yetimi sevindirmek için o hak sahibine diyor ki fazlasıyla burada var İhya eder mi seni eder aldıktan sonra diyor ki ya Resulallah yetimin gözyaşı dinecekse bunu diyor ben bu kardeşimize infak ettim Allah Rasulü'yü elinden tutuyor kaldırıyor diyor ki Ya Rabbi Sen ne diyor sabite Yeşilinden olsun yeşilinden Cennet ne diyor duruma ağacı ikram et Nasıl? Nasıl nail oldu? Yetime sahip çıktı da nail oldu Allah bizlere ayetleriyle amin olma resim isimde özel olur mu inşallah? Allah cümlenizden razı olsun Taksiratımızı affı maksirat eylesin صلى الله ربك رب النسيتاء ما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.